Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ayarı yiyince eşek gibi koşa koşa stüdyoya gelenlerin programı Modern Sabahlar'dan. Günaydın efendiler sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz. Hoş Bey. geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Ya bir dikkat ediyorum. Üç kişi de aynı anda gelmesi Aynı anda bana... hakikaten böyle. Çünkü aynı anda gelmek kolay şey değil. Yani biri gelir öbürü gelemez bir şey olur falan filan. Aynı anda, anda Aynı anda Affedersiniz it gibi it gibi gelirsiniz Zorla mı yaptırıyorlar kardeşim Çok özür dilerim İt gibi dediğim Fahir Köpek gibi mi Evet Oktay Köpek gibi Köpek gibi yani, geldik sevgili şimdi dinleyiciler Şimdi burada şey diyelim Hani it köpek böyle Zaten Türkiye kaynıyor Şey yapmayalım İsterseniz bunu Eşek şemsiyesi altında Eşek değildir, yani ee, şey değil de Yani bildiğimiz eşek Hayvan şemsiyesi Eşek şemsiyesi i̇ki, altında İki şey İki, şey. i̇ki, i̇ki şeyli olan Tamam Çünkü iki Hatta olan Hatta belki üç bile olabilir İnsan değil mi? Tek şeyli olan. Hayvan bildiğimiz evet, tek şeyli. Bazı, benzeyen, bazı insan iki, ilk defa e, e, dünyada üç şeyli görünüyor. Üç o durumdayız yani şu anda. Aynı mantık yani tek toynaklı çift toynaklı gibi bir mantalite tek şeyli çift şeyli olmak üzere ikiye ayrılır. Doğrudur. İkisini de yiyemiyoruz. bunda e, buradan herkese <gülüyor> <yapalım>. <gülüyor> Çünkü bugün 20 Aralık 2013 Cuma. Cuma sabahından. Hepinize bir kez daha günaydın. Bu haftanın nasıl geçtiğini anlamadık. Anlamadık. Hakikaten anlamadık. Yani Anlamadım. daha doğrusu bir haftada olacak şey Sabahtan öğlene kadar oluyor. Öğleden sonra da onun yankıları devam ediyor. Ve karşılaşan şeyler olduğu için kaç hafta yaşadık? Kaç hafta birden yaşlandık? Zaman diyor. mefhumunu ben. kaybettiren bir ülkede zamandan mekandan bağımsız bambaşka bir dünyada yaşamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Güzel, e, fantastik bir adeta bir filmde bir e, figüran. figüran. Canım figüran. figüran. <gülüyor> Başvuru olur mu dedim, Film yo, falan değil ya İşte Türkiye'nin e, özelliği bu fantastik olup da bir ülke olması aynı zamanda iki özelliği aynı potada eritmesi evet, çok çünkü... başvuru var ya şu anda nereye Ülkemiz vatandaşlık vatandaşlık, vatandaşlık başvurusu var özellikle e, Avrupa ülkelerinden var yani İsviçre'den İsveç'ten yani bize artık Sıkınan geçen atıyor. gün bir hamam böceği bulundu bütün ülkede bu olay oldu falan diye anlatan adamlar var koşan şehrimizde koşa deniz kum güneş için geliyorlardı <gülüyor> şimdi bambaşka turist takımı yani bir gerilim yaşasın bir de tabii ki dışarıdan bakınca olmuyor. İlla ki bir vatandaş olmaz. Tabii dersin. o da var. Şimdi sen ne kadar e, hakim de olsan Hı -hı. ne derler? Türkçe'ye hakimsin, Türk medyasına hakimsin falan ama oturduğun yerden takip edince Hiçbir olmazsa, lezzeti olmadığı gibi hiçbir tat alamam. Bu şey gibi işte yeni bir e, tarz deneyim. Bugüne kadar ne oluyordu? Filmlerde izliyordun, işte heyecanlanıyordun falan filan sonra çekip gidiyordu. Şimdi böyle hep uğraşıyorlar ya filmin içine girme üç boyut yaptılar bilmem ne dördüncü boyut katalım falan hani filmde su varsa susu islatalım. Biz tam onu içinden seyretmek Onda ki. küçük bir yani onda da bir de dördüncü boyut sadece suyla kalıyor. Fışkırta <gülüyor> ne fışkırtabiliriz? Yalnız, Yalnız su ve hava üfleme. Şunu da söyleyelim yani e, vatandaş olmak için düşünen e, dinleyicilerimiz varsa Hı -hı. yurt dışında yaşayıp bir başka yabancı dili olan pek çok yabancı dili konuşup Onlara da engel değil yani öyle bir hani dışarıdan anlaşılmaz falan gibi bir şey söylemiyorsunuz değil mi? Hayır canım hemen zaten hemen anlaşılır hemen anlaşılır böyle şeyler yani var. yani baktın seyrettin seyrettin seyrettin ben de aktör olmak istiyorum dersen onun da yolu açık işte gördüğümüz işte Reza Bey'in yani Türk vatandaşlığına sonra da ben de artık olaylara katılmak Tabii. bir skandalın baş rolü oynamak istiyorum dediğinde. Bu arada yayın düşünerek... yasağı geldi haberiniz olsun Evet. Neyle ilgili? Reza Bey'in zaten hangi Reza Bey olduğunu ben söylemedim. Doğru. Bizim <gülüyor> tamam. İzmir'deki komşumuzu diyorsun değil mi sen? <gülüyor> Hı -hı. Tamam ya. Hayır Reza Rıza Bey. Tamam. Rıza, Bey Rıza. Rıza, Rıza Bey. Rıza Bey. Rıza Bey. Bu arada bu son hafta ben ee, Fahir'i takdir edeceğim. Hakikaten özür dileyeceğim ve sonra da takdir edeceğim. Çünkü biz bundan bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Bunlar seneler önce yaptığımız televizyon programı döneminde. O dönemde e, Fahir'i biz çok e, kınamıştık sevgili dinleyiciler. Yani böyle bir bu yık altından gülmüştük, küçümsemiştik. Ukala ukala bir tavırlar. Ne için? E, Hangisi? Ben söyleyeyim mi? Söyle abi. O programın afişinde Griş şarap giydiği için mi? Değil yok. Peki o programda bizi dediğin çekilen fotoğrafta evet. mı? yok değil abi. İlk tanıtım filminde yakın çekimde burun kılının burnun üstüne kanca gibi dönmesinden mi? Ya değil o değil. Ha. O hala duruyor o konuda hala. <gülüyor> bu iki konu hala sabit. Onun dışında başka bir konu. En çok bu arkadaş benle ilgilendi diye Programa gelen konuğa ismini öğretemem misinden mi? Yok değil. O da konuğun ayıbı. O zaten... <gülüyor> yani benle hiç yani. alakası olmayan şeyler İnsan böyle. bir ilgilenir yani. <gülüyor> o, o değil. O konuğun şeyi de... Ben da. bir gün dedim ki hepiniz yani ben... Söylemek istemiyor. İstersen. <gülüyor> Yok ben. Ben Söyle oku, müsaade fail Yani burada söyleyeyim. burada bizim günah çıkarmamız lazım. Rahat rahat çıkarım. Onu söyleyeyim 20 Aralık cuma Çünkü ben dün e... böyle dün önceki gün gevrek gevrek güldüm. İşte dedim. Herkes... Ama yani ben hatırlattıktan gün... sonra güldüm faire. Senin de aklında değildim. Ah ha, hatırladım. Denin yaralar bırakmamış. Bir kere daha söyleyeyim bundan e... 10 sene önce. Fahirin... Programda aldığı parayı ayakkabısının içinde saklamasın. Vallahi doğru. Ya bak sen de dördüncüsünde buldun gördün mü? Dördüncüsünde yani bizim o zaman aldığımız para o kadar olduğu için ayakkabının içine saklıyordun. Daha çok para alsaydık ayakkabıya sığmazdı Kutuya koyardık başka bir şeye koyardık. Meğer zenginliğe giden yolda bir adımmış ya. Tabii bugüne kadar. O ben... için ayakkabı mı? Kutu içinde değil ayakkabı dünyasına girmek burada bir e, <gülüyor> marka <gülüyor> olarak kullanmadım onu söyleyeyim. nasıl yani yani, yani ayakkabının içine koydu diye biz faile çok üstüne evet. gittik ya ayakkabısını içine koyuyorlar yani, plajda abi olsa abi. gene biraz şey de e, şehirde soyunma odasında ya e adamlar da şehirde bak paraya kutuya koyuyorlar demek Ayrıca ki söyleyeyim de yani aldığımız para biraz daha iyi olsaydı demek ki daha şeye koyabilecek bir de ben yıllarca neyi savundum yani şeyin göstergesi savunduğum bir şey vardı ayakkabı bir kısmını koyacaksın o hırsızın nefsini köreltecek. Ee... Ayakkabının içinde aramayacak diye bir şeyin var. Tamam, Ama Fahir yani şimdi bir de yani doğru konuşalım. Eğri otursak da. Yani hiçbir zaman ayakkabı kutusu da gelmedi senin aklına. Hiç gelmedi O kadar parası olmadı param ki. Param da olmadı o kadar. Ya sanki ayakkabıyı koyacak kadar parası var mıydı? Yani sen şimdi şöyle düşün mesela e, param bilmiyorum. olsa ne alırım falan diyorsun. Hiç aklına şey geliyor mu? Böyle bir süper yatlardan birisini alayım. Yok çünkü ufkun o kadar şey o kadar. Fahir de param olsa Ne diyorsun ya? Olur mu çift? Sana Çift master, dedi. Sana, çift master kabine 35 metre <gülüyor> e, bir gulet var aklımda. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. O guletten daha ötesi yok ama özel uçak gelmedi mesela. Fire'ın da parası sağ tekine mi koyayım, sol tekine mi koyayım ayakkabının? Bu arada şey şeydi. dinleyiciler konuyu bilmeyenler için söyleyelim yayın yasağı da var. Konuyu Bizim bilmeyenler arkadaş... öğrenemeyecekler onu da söyleyelim yayın yasağı <gülüyor> olduğundan. Bizim bir arkadaş ne paralarını zaman? ayakkabı kutusunda saklıyor da o ortaya çıktı iki gün önce. Hay Allah ya o da mı yayın yasağına girdi ya? Şimdi onun Yok üstünde... o ilgilendirmez dinleyicilerimizi <gülüyor> bahsetmiyoruz. O başka biri yani o bir şey de ee, Yayın yasağı var ne konuşacağız? Yayın yasağı varken ne konuşulacak? Tabii ki. Ee, sağdan soldan ortadan bir şeyler bulacağız neşeli neşeli, neşeli, neşeli. Hmm. skandaldan bahsedeceğiz diye bir şey yok modern sabahlar modern sabahlar Yayın yasa gelmemiş konulardan konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Fincince bir kez daha günaydın diyerekten buyursunlar efendim. Yayın yasa gelmemiş, yayın yasa gelmemiş. Hem Pamela Anderson'a yayın yasa gelmemiş, oradan ben verebilirim. Pamela Anderson. Ver abi tamam. İva. yapalım? Oradan gidiyoruz orada evet. Onun da zamanında videosu çıkmıştı. <gülüyor> yani. Ee, onu dizayn etmeye çalıştı. Gayet de güzel dizayn etmiş. Yani hakikaten kim dizayn ettiyse bravo. Ee, Hollywood yıldızı Pamela Anderson bir süredir fokla e, foklarla değil, foklarla ne işim olur? Fok avcılarıyla benim esas işim olur diyerek fok avcılarını protesto ediyordu. E, ve avcılara fok avına son vermeleri için sembolik Süre mi tanımlamıştı? <gülüyor> evet. Sembolik bir süre tanıyın size. 5 dakika veriyorum diye ve 1 milyon dolarlık e, sembolik bir çek verecekti. E, avcıların e, nesine ne Bu gitti. ne kadar güzel bir protestoymuş ya. Bugüne kadar hep böyle bir protesto edilenlere bağırıldı çağrıldı, parasını neyse verelim diyen olmamıştı hakikaten bu başka daha çözüme yönelik bir şey. Ama yani şimdi parası neyse verelim de demiyor parası neyse bunu da sembolik olarak yani o sembolik 1 milyon dolarlık değil o çek yani. E... Nasıl? Ya parasını verelim ama yani bu gerçek bir çek değil. hani Başka açtım. bir şeydi. Yani e, şehrin altın anahtarı gibi mi? Fahir. Gibicesin. Hollywood'un altın anahtarı. Aynen abi. Aynen abi. İşte bu avcılar birliğinin lokaline gitmiş. Bir şey diyeceğim ya. Pamela Anderson lokale gitmiş. İkinci kattaydı değil mi o lokal? İkinci kattaydı o. <gülüyor> Alttan. Ş orada okey oynatıyorlar devamlı. Oyunatsın abi ne olacak? ne olacak? Şakır şakır şakır sesler geliyor. Yani, yani lokal diye göstermişler. Orada çayını oynuyorlar. Lokalçilerde hep kuşçular da var zaten avcılar. <gülüyor> Orada kuş örtüyorlar. <gülüyor> Doğru avcılar ve kuşçular federasyon. <gülüyor> On, bu Pemona Anderson mesela. Bir takım ünlüler böyle hareketler yapıyor ya. Hı hı. Hakikaten şey oluyor mu ya? Yani onu, onu böyle kendisi düşünüyor ve kendisi böyle içinden gelerek mi yapıyor? Ben Onun çok merak ediyorum. Menajerlerine gidiyorlar, danışmanlarına. Ne yapsak, ne yapsak? Çocuk mu evlat mi? Pembalıcığım yapıldı. 1. Ne yapsak, iki, üç. ne yapsak, ne yapsak derken yani ne, ne yapsak ne yapsak? Gündeme Motivasyon... gelsek falan. Ha, öyle değil mi? Yani şimdi yanlış anlaşılmasın. Hepsi çok duyarlı. Hepsi dünya için bir şey yapmak istiyorlar. Bir taraftan da onu yaparken duyulmak. Bak, tertip 2. Eğitim için çok 80'ler Pembalıcığım. Başka bir şey bulalım Hı. falan filan diyerek. Açlık falan yok, yok. Bitti, bitti açlık, bitti. Global <gülüyor> ısınma falan. Ama... Hep böyle tabi konu kalmadı şimdi herkes zamanında bir sürü ünlü var bir sürü konu var herkes de duyarlı. Pemulacığım e, Fok dolu... var düşünür müsün? Fok bilmiyorum Fok ama bak nasıl yaptığını Fotoğraf çok Fotoğraf bir şey demişler sadece Abi Fok'la ilgili araştırmayı yapmışlar. Ee, Türkiye'de bir radyovi varmış onlar bir Fok'larla ama onlar Akdeniz Fok'u zaten onlarla ilgili bir duyarlılık gösterisi bulunmuşlar. Çok yıllar önce onu yapabilirsin diye. Sen onun üstüne atla Pemulacığım. Bir atla. Vallahi. Lokale git kapıyı çal arkasında da basın ordusu dediğim 3 tane adam fotoğrafçı bir kameraman bir tane de boom operatörü. Ondan sonra. Fahir <gülüyor> bu ayrıntılar gazeteye yansımış anladığım konuda tüm ayrıntılar daha süreç tamamlanmadan <gülüyor> veriliyor. Basriye gel, yasa gelmemiş yoksa onu soruyor. Birileri operatörüne kadar bu anlatıldıysa. <gülüyor> bu arada Fahir atladın aşağıda da bir tane e, servisleri bekliyor köşesinde Pamela Anderson yazan. Oda şoför var. Orada da teşekkür ederim. Sen lokal. sadece gelsin lokale çıkanları söylüyorsun. Ulaşım değil mi? diyorsun değil mi? Ulaşım sorumlusu. <gülüyor> evet, ulaşım teşekkür sorumlusu. ediyorum, sağ ol. E, tabii ki Pamela Anderson ve ekibini diyorum. Çal kapıyı, çal kapıyı, çal kapıyı lokalden İçeriden de ses şey diyor. Kimse yok herhalde. Yok canım içeriden ses geliyor falan şakır, diyor. Şakır şakır şakır, şakır, şakır, şakır ses sesler geliyor. Açın kapıyı size hep yakın bir milyon dolar getirdi. Kapar çık abi zaten olursun hep açık. Aa yok kapalı kapalı hiç öyle yapmıyorlar. Bu mobilitörü i̇şte, oynatıyorlar, gününce... oynatıyorlar, oyun oynatıyorlar yoktay parasına dönderdikleri için. Orada yasak tabii ki. Parasına değil ya. Öyle Sen şey. öyle çal çal. Ay kız biz geldik falan. Espriler şakalar derken bak 1 milyon dolarlık çek getirdik. Ne yapalım? Ç çeki uzat demişler. Bu uzatmış. Bak 1 milyon dolar. Sahte bu demiş. Böyle çek mi olur? Zaten kafam kadar bir çek götürüyorlar oraya. Ondan sonra, Ay yok sembolik de işte siz avlanmazsınız bunu vereceğiz falan deyince içeriden bir tane gerçek 165 dolarlık çeki uzat. Alın bunu. Efendim? Alın bunu gidin. Gerçek, mi? 165 dolar çeki uzatmış avcılar alın bunu. Gidin. O o an orada ellerinde olan çeki mi vermişler? Yani işte durumları şimdi onlar da isteseler hani atıyorum 500 bin dolarlık da çeki ama adamın durumu o kadar. Herkes bir araya geliyor. Ne kadarlık çek Roger diyor sen de ne kadar var? Ben de hemen çivöttürseydi yani. ya git, götürüp vallahi <gülüyor> saçımı yaptırırım demiş. Yazdırsaydı hemen. Ham ham şarolup sen al arada pemula. Aman demiş bu avcılık şeyde ben de demiş çok yoruldum. Hem yurtdım. gündeme geldim hem de 3-5 kuruş üç cebime girdi demiş. girdi demiş daha ne olsun demiş. Ee, işte avcıların da durumu demek o kadar yok. Yok. E pok değil. Yine hani 100 dolar varsa daha yine yuvarlak para. Evet. Ya başka bir şey yani <gülüyor> av da bana tuhaf geliyor yani öyle toplu toplu avlar da. Bazen bir şey diyeceğim, balıkçılık. Olay balık avına kadar gidiyor şey oluyor. Balıkçılık avcılık mı sayılıyor? E, avcılık be Oktay. Avcılık veya avcılık değil de ne Yalnız oluyor? Yalnız bu foklar meselesinde sanki fokların avlanmasında böyle bir e, avcılığın asaleti denir mi bilmiyorum ama yani ona da uymuyor. Avcılığın havasına uymuyor. Kürekle avlıyorlar. Niye uymasın ya? Tam yani da uyuyor işte. Tüfekle, işte okla, oltayla falan filan onu anlar mı? Kürekle bu foklara şey. Ne, ne farkı var ikisinin? Biri uzaktan, biri yakından. E ne bileyim gene de onunla özel bir alet olsun bari. Kürek olmasın. Şimdi avcılık... Kayın türeğini ondan sonra sök Ne Sen bir, Fox yapmış. Yani yani. Avcı olmadığın için bilmiyorsun. Mesela iyi bir avcıya sorsan. İyi derken yani bunu yaşam tarzı haline getirmiş. Avcıya sorsan bizim en büyük aletimiz kürek. Onun dışında inşaatlarda falan hep yan tarafıyla yani yan göreviyle kullanılıyor ama değerler. Sen öyle si algılamıyorsun. Başka bir konuyu tartışıyorsun. Avcılıkta o seni rahatsız kürek eder. Kürek esattır. Kürek değil aslında kürekle de ağlayabilirsin ama yani yemek için esas olan avlanması ya normalde o kürkleri için avlandığı için yani kürkleri için kullanıldığından ve etiyle ilgili herhangi bir operasyon kürke zarar gelmesin diye. Türkhe zarar hayır kürke zarar gelmesin diye yemek için avlanmıyor. Bir vahşi bir şey var yani böyle ee... yemek için avlananın da sanki açlıktan kıvrandı da gitti avlandı diye bir şey yok. Yani yok tabii ki de o da bir sektörel haline gelmiş. Ma market'e diye. gitsin tüfekte Gene verirler ona masat. <gülüyor> ne bu baget istesin mesela Vallahi tüfekte sen gir tüfekte, markete. Tüfekle markete kürekle verirler. 4.5 kilo kanat verirler. Baget verirler sana. Açlıksa <gülüyor> derdin. Kürekle de gidip. muhterem bak kürekle de verirler. Al burada küreğini. 100. yılda çık 3-4 tane market var. Birinden biri verir ben sana söyleyeyim. Sıradan saydırma bana markette. de verirler yani. Hakikaten. Bisküvi ver ya en kötüsü. Açlıksa derdin. Doğru yere gitmen önemli yalnız işte markette. Değil mi? Değil mi o Elinde kürekle doğru olmayan bir, bir... Mesela zaten bedava sucuk dağıttan mesela bir şeyin önüne gitsen. Elinde kürekle ver, ver dedim. Son. Hafta hey! sonları Oradaki hem kızcağızı korkutursun. <gülüyor> <gülüyor> hem de yani peynirinden diye. sucuğuna affedersin, çikolatasından e, içeceğine kadar gazlı içeceğine kadar türlü türlü şeyi e, hafta sonları ücretsiz olarak dağıtıyor zaten bir sürü şey, şey içinde muhtemelen şeyleri dağıtıyorlar mı ya dağıtıyorlar gazoz bir şey dağıtıyor gazoz mı? falan değil de işte yani yeni içecek mesela kefirimiz var çok güzel denemek ister misiniz He. çilekli kefir yok almayayım deneyin bakın çok seveceksiniz yok ki almayayım ya bir şimdi de... be, cebinde Havada bitti sohbet. Havada bitti böyle bitti çünkü uzaklaşıyorum orada. Kılıçla dolaşmanın falan sokakta sıkıntı olacağını ben e, canlandırabiliyorum gözümde de. Kürekle dolaşsa şehrin sokaklarında hmm. veya keserle. Şimdi şey önce mu? sen ba bana şeyi söyle. Amacın i̇htiyacın mı? ne? <gülüyor> yani ne amaçlıyorsun sen? Dosta güven düşmana korku salmak. <gülüyor> kürekle dolaşırsan korku salmaz. Onun garantisini veriyorum. Ama normal mesela dolaşırsan bilmiyorum korku salabilirsin ama kürekle... Nerede? Belinde mi taşıcacaksın? Belinde tutuyordu. Asa gibi. Yoksa atılır. Küreği taşıma evet. var zaten. Yani 40 bin yıllık insanlık tarihinde kürek hep öyle taşınmış. <gülüyor> kürek çok değişik şekillerde taşınmadı yani. <gülüyor> Git Sümerlere aynı şekil gel 2014 Türkiye'sine aynı şekil Ege kayacağız. Çok bir ilerleme kaydetmedik kürek taşıma konusunda. Ama kaç kişi olduğuna göre değişir. Bir kişi kürekle çok fazla korkusal az da yani 3-4 kürekli. 3-4 kürekli. Yani mesela üçümüzde birer kürek alıp geçsek yani bir ürperti oluşur. E, korku olmasa bile bir şey olur. Tatlı Bir, böyle... bir merak uyanır yani. Ne yapacaklar bunlar? Kazayacaklar mı yoksa vuracaklar mı? Ya yani üç kişi kürekli ya işte atıyorum bir mezar kazacaklardır. Bir şeydir. Yani bir Doğru. şeyleri kazma vardır. deyince ilk aklına mezar kazı. Başka ne kazacaksın? Ne kazabiliriz Oktay başka? İlk kapıyı açtırdık. Kuyu. Kuyu kazdırabiliriz. Doğru. Kürekle kuyu kazanlar. Çünkü ayrı olur. Kazma kuyunun suyu ayrı olur. Veya çimento karabilirler. İlla kazmak değil, karmak içinde kullanılıyor. Bunu bir gün yarışma programı yapalım Ege. Ye. Kürekle yapılan şeyler mi? Kürekle yapılan şeyler diye. Karşılığında da Ferhat Güzel konserine davetiye verelim. Yani nasıl Onda olsa bir kürek. kürek olduğundan konuda şey olmuş olur. Konuyla bir bağlantısı da olmuş olur. Şnorkel uzaya dalacakmış. Uluslararası uzay istasyonu var biliyorsunuz. Şnorkel uzaya... UY <gülüyor> UY. Oradaki astronotlar yarın yine istasyon dışındaki bir arızayı tamir etmek için uzay yürüyüşü yapacaklar. Habire biliyorsunuz bu arıza yapıyor. Ee, uzay istasyonu. O da ve bir utanç kaynağı değil mi ya? Dışarı taraftan dolaşmak zorunda. Onlar sıfır almadılar mı? İkinci. Sıfır aldılar abi. Yok yok. İşte bazısı böyle arızalı çıkıyor da geri döndü. Garantisi... Var, yani dünyadan zor. tabi servisin gelmesi zor Onlar kendileri harcıyorlar Dünyaya getirin biz bakalım demişler biz Size sıfır ile değiştirelim ama önce görmemiz lazım demiş. Görmemiz lazım demişler ve hatta bir tanesi Şey demiş onu uzaya böyle Atmışlar boşluğa kapalı kutu Yani açmadan bilemem demiş O lafı edeni almışlar böyle sallamışlar Evet ve o Aşan, adam hala şu anda hiçbir şeye de Denk gelmediğinde Salın uzayın da, şu anda. derinliğine Doğru gitmeye uy, devam ediyor uy, diye gidiyor. Uzay yürüyüşü yaparken Şnorkel takacakmış ee, biliyorsunuz geçen Temmuz'da uzay yürüyüş yapan İtalyan astronot Luca Parmitano vardı. Bunlar nefeslerine tutarak mı şey şunu? şu, şu nökerle dalışta şey ya hani bir. Iki, üç Arada nefes dalıyorsun evet. Apt hani dalıyorsun çıkıyorsun ya bu. Boğulma tehlikesi geçirmişti ya Luca. Hı. Ne olmuştu? Kaskının içine hava yerine ne vermişler? Su akmıştı. Su akınca ne olmuştu? Boğulma, Boğulma tehlikesi geçirmiş. Şimdi hava yerine su akması demek nereden geldiğinde o suyun ben. Tahmin ediyorum ve iğreniyorum şu anda. Su, su akıntısının nereden olduğu veya sızıntının nereden olduğu şu anda bilinmiyor. Ben sızıntı Eğitim. adamdan kaynaklanmıştır büyük ihtimalle. Sızma olur falan diyorsun Ege'ciğim doğru söylüyorsun da o kadarlık e, kendini boğacak kadar. Yani kendi kusmunda ölen pek çok insan duyduk e, bugüne kadar. hani. Rock'n'roll rock camiasında ya. ama kendi affedersiniz küçük kabahatinde boğulanı da yani, uzayda oluyordu. Uzayda ya. olabilir ama o kadar olmuyor. Yani genzine kaçsa belki bir nebze de o öyle direkt bağlantılı değildir ya. E öyle olmasın diye, su olmasın diye. Öyle olmasın o... diye tedbiri elden bırakmayacağım demiş. Kafaya kocaman şeyi takacak, Michael... İçinde de şnorkel İçinde mi olacakmış? İçine de plastik hortumdan şnorkel yapacak kendisi. Kendi yaptığı ve birlikte çektirdiği fotoğraflarla beraber yani kendi yaptığı şnorkeli de, de. Ba, ba, ba, takacak. Espri yapıyor. Kime laf sokuyor? Houston'a mı laf sokuyor? Kime laf sokuyor? Espri yapıyor orada boğuluyordum diye. Plastik su ortamından yaptığı şunorkeri hazır tutacak. Koca uzay istasyonunda plastik şey bahçe ortamı mu varmış? Götürmüşlerdir abi vardır şeyde. Şey yaparız bir yerde Valet mesela Marsi'ninleri su bulduk. Yerler taş oradan çektiriyorlar akşam bir su ha, tutup. Olur mu canım? Hayır uzay istasyonu bir tutuyorlardır tozu mozu gitsin diye o kadar yoldan gelince böyle On bir. Onun ucundan yap. mı kesmiş yani? Onun ucundan kesmiş. Osta tamam canım kessin bence şey yok ya. Sıkılıyorlar abi ne yapsınlar ya. Gol vallahi sıkılıyorlar. Gerçekten siz ortam sonunda. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. efendim. Bu Mandela'nın cenaze törenindeki Ay e, bitmedi mi olanlar biti, biti bitenler ya. Yani takipçisi olalım diye adamı akıl hastanesine kadar uzandırmışlar yani. Bu. Hangisi? Meczup mu ilan etmişler? Ya vallahi mezbub ilan etmiş. Ama etmişler. zaten onun bir akıl hastalığı varmış. Ya, ne kimden bahsediyor şeyden değil mi? Tercüman, Çeykol tercüman, yapan. tercümanı içeriye, almışlar, i̇çeriye almışlar. Takip etmemiş dinleyicilerimiz vardır büyük ihtimalle Mandela'nın tüm dünyada canlı bazı yerlerde. Bizde canlı mı yayınlandı? Hayır. Hayır. Ee, yayınlandı da işte cenaze töreninde sadece alfabesiyle, işaret diliyle konuşulanları aktaran adamın sadece bir takım el hareketleri yaptığı hiçbir anlamı olmadığı ortaya çıkmıştı. Ertesi gün. Özellikle Obama konuşurken. Sonra da biz demiştik ki bu adam ya zorla oraya itiladi tamam şey göstermişsin böyle, e, eksik göstermişsin töreni. Her şeyi düşünülmüş havası yaratılmış diye ittiler. Ya ben biliriyim diye çıktı. ...üçüncü seçenek aklımıza gelmemişti. Deliymiş. Yani Yok, onu, onu söyledi ama benim bir... E, ...şizofreni öyle şey, durumum, durumum var diyerek... Şizofreni. ...sonradan anlaşıldı. Bütün şizofrenin sorunu olanlara... ...kapılarını açmışlar mı o gün orada? Başka şizofrenin bile. sorunu olan... ...arkadaşımız varsa gelsin orada birisini mesela bu işaret dilinde değerlendirdik. Diğeri mesela korumacılık yapabilir falan mı demişler? Valla yani, yani en işte son hikaye en azından şey bağlanıyor. Olmuş. Biz onu içeri aldık diye bir hafta sonrasında şu anda müşahede altında olduğu için e, tabii konuyla ilgili yasak da çıktı yayın yasa En son ben şu cümleleri ettim, Doğru gerçi bu konuyla ilgili yas yayın yasağı var. Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Güney Afrika Cumhuriyeti diye e, bir açıklama var. E, dolayısıyla. Muz her... mu? Muz mu ya o? Muz çorap olur Oktay. Yani çorap olsun. Öteki o, muz, muz da hiçbir şey yok ki. Oral yolla yediğimiz şeye de muz, muz diyoruz Muz Cumhuriyeti burası Muz Cumhuriyeti değil derken tepki neye? Bir Afrika meyvesi olan muza mı? Yani ne o yani? Bazı evet, ülkeler varsa... de bir kere herhalde tarihinin bir döneminde bir şeyler hayır, olmuştur. Hayır, evet. Hep muz, böyle. Muz, muz, Cumhuriyeti muz Cumhuriyeti dediğin... Bence, bence muz. muz Cumhuriyeti o ya. Yani, muz yani... O şuradan çıkmış Oktay. Ne? Şimdi bütün dünya eskiden bu kadar muz üretilmiyordu. Yani tamam. Bizim Biz çocukluğumuzda çok pahalıydı. Yıl başında ben yardım ya yani. Bir Anamur muzu yani. Anamur o da... o da bittik bittik olur. O da bir dat verme. O ilk geldiği zamanlar şimdi marka vermeyeyim ama... Bir böyle biraz daha kallavi etli Şarkısı etine bulunan dolgun e, olan e, muzu Neyse, çünkü onunla ilgili de bu muz yasa vardı Oktay. O yüzden marka veremiyorum. Özür dilerim. E, o geldiği zaman biz bir heyecana kapılmıştık. Bu i̇şte, kadar muzu nereden muz mu nereden demiştim. gelebilir? Nereden gelebilir diye bütün dünyanın muz ihtiyacı o zaman tabii muz tamam, evet. Bir bir potasyum, bir tamam. çinko, bir şey kaynağı. Ondan sonra Çinko var mı bilmiyorum ama potasyum var onu vardır biliyorum. Vardır ya o kadar kocaman Koca meyvede her şey Öyle türlü şey var yani bir potasyumu verip gidecek hal yok. O zaman bütün dünyanın muz ihtiyacı o ülke tarafından karşılanıyordu. Ve o ülkenin ismi bak şimdi ben de hatırlamıyorum. Ee, mesela bir işte Ghana gibi yani Ghana gibi dediğim Gana bildiğimiz Ghana. Çünkü hani böyle şeyler vardı ya Trinidad Tobacco mesela bir ülkedir ama tam ismini söyleyemezsin ya böyle tam bilemezsin. O ülkeye neydi en çok çünkü bütün ülke de onunla geçimini sağlıyor. Mesela ülke... nasıl Malatya'ya şey Kayısı kayısının adı. başkenti diyorsak falan. Onun o da Muz'un şey. başkenti. Muz o zaman Anamur'un bir... Anamur büyüğünü mü yani? Anamur'un büyüğü da. Sen tamamen muz... Anamur. Anamur muz, Muz'la mı ilgilendiriyorsun yani? Muz'la ilgilendiriyorum çünkü bütün dünyayı muza doyurdular sonra zaman içerisinde. Yoksa böyle maymunların falan hani yoğun olarak yaşadığı, tropik olarak maymunların mutlu olduğu falan bir... Ülke var. Fantastik bir ülke. Öyle bir ülke yok Oktay. Ya, var, Dünyadaki en ya. fantastik ülke Türkiye ve orada da biz yaşıyoruz Oradaki zaten. Oradaki fantezi de e, yayın yasağı. Yeni <gülüyor> <çizim> <gülüyor> ya valla o mi? da şey gibi spoiler vermeyelim diye ya bu dizi film gibi düşünün çok iyi. Doğru yani doğru, şimdi doğru. sonuna ulaşmadı ne olduğu belli değil. Sezon Bütün finaline... dünyaya biz şöyle oldu böyle oldu diye anlatıyoruz. Ben bekleyeceğim podcast'ten indirip valla hepsini bir arada. Kimsenin de bir şey söylemesin bana. Ee, birkaç gün bu konularla hiç ilgilenmeyeceğim. Hepsini birden hafta sonu. O zaman Honduras'la Honduras ilgili yayın yasağımız bu dakika itibariyle başladı. Sevgili dinciler, Honduras muzdan en çok para kazanan ülke. Aa, onun damadı da üzerinde. bir Türk biliyorsun, Honduras damadı. Para Aa, doğru, Honduras Cumhurbaşkanı'na geldi değil mi? Honduras Cumhurbaşkanı'nın kızıyla bir e, Adıyamanlı iş adamı diye geçiyor. Bilmiyorum kendisinin Doğru doğru. Çünkü biz de bir yerde iş adamı diye geçiyor olabiliriz. Yani Honduras'a paralar Honduras Honduras Honduras diye akıyormuş. Vallahi ben de küçük ya. 1982'de mi Dünya Kupası vardı? Oktay. Doğru. 82'de galiba bir Dünya Kupası vardı. O zaman. en Doğru. 82'de vardı. Şeyden çok etkilenmiştim. Böyle bunlar milli maç sırasında ellerini şöyle bir, şöyle bir değişik bir. Her sahilde kalbe koyuyorlar. Onlar değil bu. ya böyle e, sol, Sağ el el el kalbi, el sol el kalbe, sol el arkaya, el arkaya öyle bir şekil bir şeyleri vardı, bir duruşları vardı. Biz de küçük şey olarak evet işte bu işte bu bu kadar rock roll bu kadar efendime söyleyeyim Honduras isyan. duruşu diye geçer Honduras duruşu diye bayağı uzunca bir süre Honduras takımını ezberlemeye çalışmıştık fakat muvaffak olamadık Honduras, Honduras derken Muz Cumhuriyeti mi Muz Cumhuriyeti mi o konuda hala yok canım Muz Cumhuriyeti o belli evet önümüzdeki Mus Cumhuriyeti belki Avrupa'da bir şey olabilir küçük ne? bir devlet o çünkü Hüseyinburg Mus... gibi mi ha, yani ya yani şey, yani ne evet şey, mesela Monaco nasıl bir ekler ki, cumhuriyeti e, şey, ekler prensliği e, evet Monaco nasıl bir şey ülke ise ney onu mesela orası butik ülke butik ülke ya hakikaten butik otel gibi ülke ya girişi çıkışı belli olan ülke mesela öyle, öyle lezzetli değil ama mesela başka bir küçük ülke daha Vatikan Vatikan mesela <gülüyor> Vatikan da konsept ülke konsept konsept tam konsept yani güzel İtalyan konsept zaten Vatikan üstünde o yazıyormuş. Üstünde derken tabela olarak İtalyan yani. İtalyan style'a. İtalyada bütün ceketler İtalyan kesim mi? Yoksa böyle yani bütün Vallahi İtalyan olan... erkeği herkes böyle jilet İtalyan. gibi olmak zorunda mı hissediyor yani? Vatan aile mi oluyorsun biraz göbek Tabii yapacak? Tabii orada hemen İtalyan polisi topluyor. Toplum polisi moda polisleri var. Eğer doğru düzgün giyinmediysen hemen oracıkta araba, bir anda yandı arabalar bitiyor. Fıçık fıçık alıp götürüyorlar seni. Nereye götürüldü de belli değil. Nereye götürdü diye. ve o insanlardan bir daha haber alınamıyormuş. Galiba kumaş yapıyorlarmış bilmiyorum adamlardan gördüm. mı? Adamlardan Goblin tipi bir şey yapılıyor. Ama şunu biliyorum İtalya'da çok bağlı. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler e, dünyanın evet. değişik coğrafyalarına e, gittik. gittik. Geldik. <gülüyor> geldik evet, Önümüzdeki saatte modern sabahları e, yatıracağız. Nereye yatıracağız? Göbek taşına mı? yoksa masaya mı? masaya, masaya mı? yatıracağız da bir veya ve... küçük bir sepaya mı? <gülüyor> Adam bu sepaya götürün yani. <gülüyor> evet, de. belki küçük bir sepaya. şunu Zeynep Hanım iletmiş. Onu bir e, söyleyelim. Muz Cumhuriyeti siyasi bir terimmiş. Yani öyle bir Ama niye muz cumhuriyeti diye bulmuşlar? O demek ki muz cumhuriyetinde bir, bir yolsuzlukta daha doğrusu çarpık bir takım bir yapılanmalar vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ülkenin adını Muz Cumhuriyeti'ne çıkardı. Bir önceki iktidar biz toparlamaya çalışıyoruz diyen yani bir var Muz o? Cumhuriyeti değil. Yani Muz Cumhuriyeti ama bir Muz Cumhuriyeti'nde alalım. nasıl yürüyor işler yani? Orada bir devlet varsa. Yani niye hakir görüyorsun nasıl? ki? Adam... Sonuçta arkadaşlar burası Muz Cumhuriyeti diyerek mi yürütüyorlar? <gülüyor> i̇şte işleri? şöyle. Seçkinler grubu tarafından yönetilen yolsuzluklarla iç içe, ondan sonra bir ya da birkaç tarımsal ürünün üretimine ve ihracatına bağımlı ve ee, yolsuzluklar şey e, tavanda ve uluslararası politikada siyasi açıdan istikrarsız. Muzu bir o özellikler... de bir göreyim. O adamlar bir muz yemeyin, bir potasyumunuz eksik kalsın göreyim. Sabahleyin muzlu süt içemezsin o dış mihraklı ülkeler. Sen, sen o şeyi hiçbir zaman unutma Fahir. Bir siyasi terim. Ben de ilk başta öyle muzlu mu ben... meşhur diye ama düşünüyordum. Bak, adamı böyle şey yapıyorlar böyle bir ezikliyorlar. Sadece tarım ürünü ha, evet. muzunuz var. Küçüksünüz zaten siyasette de şey. Hadi lan ama öyle değil. Muzda, Muzda en azın bir gün bakalım e, Pırlanta kadar değerlidir. Ne Teşekkür kadar güzel diyorsun. Diyorsun. çok güzel bağladım falan. Ve de evet o Muz Vallahi Cumhuriyetindeki siyasetçilerin işi de kolay değil yani çünkü o Muz Cumhuriyeti kavramını tabirini diri tutmak zorundalar ha bir şey bulmak zorundalar. Tabii. Burası Muz Cumhuriyeti yani sonuçta burası Muz şey, Cumhuriyeti. Ne, ne yapalım ne edelim yani kolay değil. Kolay değil hiçbir şey kolay her hiçbir şey dışarıdan görünüyor kadar kolay bir değil. Bir yandan da yani kendini tanıma hedefi Makul koyma anlamında da yalan dolan olmaması anlamında da çok güzel bir şey. Yani mesela yeni bir ülke kursa şimdi ne efendim adınız? Muz Cumhuriyeti. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar güzel. Abi Beklentiler düşük. Yönetim şekli mi? Yön Muz Cumhuriyeti. Ha. Cumhuriyetle yönetiliyorsun işte. Cumhuriyetiz. Bir tane senato. 5-6 kişi çok fazla değil. Madem Muz Cumhuriyeti'sin. olsun ya. Adı olsun Muz Cumhuriyeti. Bence yönetim biçimi daha güzel olur. Sonuçta şey. bütün ülkelerin mükerrer ülkeye girebilir çünkü. Ama burası Muz Cumhuriyeti değil diyen bütün ülkelerden şey toplaman gerekiyor. Evet. Sana gönderme yapmış oluyorlar. Sadece sen telif olmadan mi? önce gönderme. Yo telif falan değil ya sürekli bahsediyorlar senden düşünsene. Sürekli reklam. Ful reklam. İyi kötü bilmiyorum yani nasıl. E... Yazınızı Muz Cumhuriyeti'nde geçin, Geçeyin dedim geçirin. geçin. geçin. Boş ver ha böyle yaz. Burası Muz Cumhuriyeti. Bak ne kadar kolaylaştı işler. Evet, Muz Cumhuriyeti'nin Bence elastik dil yapısı. Dili ne olacak Oktay? Abi istediğin şeyi koy ya. Sonra yani orası burda. Muz Cumhuriyeti. Bütün dillerin. Sen istediğin Kaynaştı. şeyi koy. Kolay Bridge, ülke diyorum Bridge sana. Tugedir, bütün dillerin, bütün resmi Mesela dilinize. Mesela Bridge Together'ı mı koymak istiyorsun? Köprü Bence yapacağım çok diye güzel. kasma. Ülke kasma ismi de olabilir. Kasma köpçü yapacağım diye. Hı. Bridge Together ülkesi. Valla valla ismi... resmi dili yok. Neden? Sonuçta burası <gülüyor> <Serbest> bu cumhuriyeti <gülüyor> sevgili dinleyiciler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. İyi kalp insanlar hepinizde günaydın bir kez daha modern sabahlar devam ediyor. Sabah programı olduğumuz için ne yapıyoruz? Hem hava durumu hakkında bilgi veriyoruz insanlara hem de operasyon durumu hakkında. Şu saatlerde açıklanmış bir operasyon, yürütülen bir operasyon yok. Ben yok yok yok. Zaten yayın biraz. yasağı da var abi. Yayın yasağı. Yayın yasağı da var tabii yani de. Operasyon. Yani bileyim, belki başka yeni bir şey başlıyor çünkü burası Türkiye. Burası bir muz cumhuriyeti değil, değil yani evet. her an her şeyin olabileceği bir e, demokraside. Yeni bir bambaşka daha henüz yasak getirilmemiş bir konu e, belki başlamış olabilir diye baktım. Yok. E, Yok mu? Yeni yasa olan konuyla ilgili değil de genel olarak bir şey söyleyeceğim. Şimdi gene bakarken fark ettim. Dinleyicilerimize de bir küçük uyarımız olsun. Bir uyarı da değil de tavsiye aslında. Aralarında telefonu dinlenenler olabilir. Yani konumlarını bilmiyoruz. Herkesinden insan olabilir aramızda. Lütfen telefon görüşmelerini düzgün yapsınlar. Yani konuşma içeriğini bahsetmiyorum da düzgün cümlelerle konuşsunlar. Benim hakikaten zihnim bulanıyor. Yani konuşmaların içeriği zaten çok çarpıcı. Yeni yasa getirilen konudan bahsetmiyorum bunda. Anladım. anladım. Başka bir konudan bahsedelim. Ee, Türkçe'mizi bir de biraz güzel kullanalım. Cümlenin dinle başlasana. Dinlesen sonra... belki dinlesen evet. o kadar şeydi ama kağıda döküldüğünde çok, onu onu öyle lütfen düzgün konuş. Yani şey mi diyorsun? Her an. Tapelerin çıkacakmış gibi konuş. Çıkacakmış ha. gibi konuş ve insan ne konuşuyorsan konuş. Hiç tapelerin çıkmayacakmış gibi yaşa. Diyorsan, yaşa. Her, her an, an tapelerin çıkacakmış gibi konuş. Gibi konuş. Ha, Oktay, güzel, çok güzel. Biraz, biraz uzun ama, uz güzel uzun ama. Uzun evet. ama. Evet, yani. Dünyanın en çirkin işini en böyle ee, nasıl diyeyim yasa dışı şeylerini yapıyor olabilirsin. Bir de bir şey sorabilir Ama mi? o tapeleri insanlar okuduğunda evet adam şerefsizin tekiymiş ama güzel akıcı bir Türkçe ile konuşmuş desinler. Sen tabii ki bu... Bu günler için söylemiyorsun değil mi? Genel olarak. Genel ya söylüyorsun yani. Ne zaman okusam anlamıyorsun konuşulanı. Ya Anla tamam he he anlamıyorum. He ya da bu şey, nasıl he he. röportaj yapıyorlar. Şimdi mesela bir sanatçıyla işte ne bir herhangi bir ünlüyle birisi röportaj yaptığında. Hı hı. O konuşmada da cümleler aksıyordur, yalan yanlıştır bir şeydir. Ama sonra ne yapıyor onu röportajı şey yapan çözümlerken hı hı. düzgün cümleler haline getiriyor. Adamın konuştuğundan daha güzel bir hale getiriyor. işte burada yasal bir şey olduğunda sözlerim çarpıtılmış deme ihtimali olmasın diye herhalde birebir yapıyorlar bunu. Değil mi? Ben öyle bir şey dememiştim. Herhalde, herhalde. Tabii tırnak içinde verilmesin diyorsun. Mesela ne bileyim, parayı şuraya bırak gibi bir cümlem yok. Orijinal cümleye parayı hep onu şöyle, e, oraya, oraya nere, oraya şş, oraya falan. ben tam olarak bunu ifade etmiştim. Tekrar soruyorum. Hı hı. Sen, senin hakkında birisi var şu anda ve onun üzerinden konuşuyoruz. Hayır, Öyle genel, bir şey yok kesinlikle. Öyle bir şey şey yok. Zaten yani. olay içeriğiyle değil sadece biçimle ilgili şey. Hepimizin... bir şey. Çünkü konuşma tipin tarzın bir şeyi çağrıştırdı bana, birisini çağrıştırdı. Yok yok, yok. Öyle ben değil. Tamam. Hayır, hayır, şey hayır, olmuş hayır, diyor onunla ilgili konuşuyor. Ya ben. yok ya. Sibelcan'ın şeyleri dinleniyordu da evet, param e, için gerekirse e, kurt adam olurum mı? demişti. Mesela hiç anlaşılmıyor. Selçukur'un mu Selçukur Hakan Oral arasında bir konuşma. Aklım ona gitti onu söylüyorum. Onunla ilgili söylüyorum. Anladım. Ya bu şeye benziyor. Şimdi bu bazı e, dizi filmler e, radyolardan da veriliyor ya geç saatlerde. Evet. Şimdi normalde dizi seyrettiğin zaman o akıyor gidiyor bir şekilde hani bakıyorsun ha görseller falan kılık kıyafet hede hede diye bakarken radyodan dinlediğinde o yavan oyunculuk bazen hani bazen, batıyor değil mi? Yani bazı insanlar tamam iyi oyuncu zaten o kendisinde belli ediyor ama bazılarının ne kadar yavan oyuncu olduğunu radyodan dinlerken anlıyorsun. Daha bunları mı seyrediyormuşuz biz? dediğin noktaya geliyorsun. Ege'nin dediği de biraz hani o ilk başta e, belki sözlü duyduğunda kulağa şey geliyor. Evet, yani birisi sana öyle konuştuğunda ne dediğini anlıyorsun da. Hmm. O çok üçüncü yazdığımda... çok çirkin. Çok. çok çirkin. Türkçe hepimizin hazinesi. Lütfen ona sahip, sahip çıkalım. Çıkayım. Bir de tape nedir onu bana şey yaparsanız Bunun... ben en rahatsız oldum. Bu Ta... tapeler tapeler. Tape yazılan Bunu şey. daha önce de konuşmadık. Tape ya. okumadı mı insanlar? Yok. Yani? Tape diye geçer. Tape diye. Hı -hı. Ona daha güzel bir isim Musa Koktay Stas. Türkçemiz. Güzel düşünün. Nasıl tape? Ne? Sen nesini beğenmiyorsun? Kulağa dur. Tape. Kulağı bir şey girişinin... gibi geliyor. Niye tape. tape demiyoruz ona yani? Hayır hayır tape de demeyelim de. Hani tape bir şey eksik geliyor. Ama onun geliyor. şeyi tape. Ha, tape işte oysa oradan geldiyse oradan daha iyi Oradan geliyor ama. canım. Başka nereden gelsin? Bir İspanyol mezesi şey şey değil mi? Tabii canım ondan geliyor. Tape tape. Birisi onu öyle mi okumuş? <gülüyor> kayıt kayıt almak, tape gibi düşün. Kaydetmek etmek. Banta sarmak. Gezen adam. Kay kayıt edip gezen adam anlamında kullandı. Tape. O senin tapes. Ha tapes. Hep karıştırıyorum Oktay olur. ya. Demin onu Fahir söyledi. Ee, Ege onu kaçırma. Bir yere notunu al. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bak mesela şimdi son cümle. Onu kaçırma. Bir yere notunu al. Ne kadar güzel bir cümle. Güzel. Tamam. Şimdi yani de bağlamından koparsan bile sadece o cümleyi. Onu kaçırma. Lütfen notunu al. Belli başlı. Eee. Derdi Adam, bir tabii. cümle. Yılların radyocusu. Ama şey deseydi. Onu, onu şey yapmayalım. Onu e, Ege... Onu şey yapalım abi. Tamam mı? Dese ben gene anlardım ne yapmamı. Tamam abi. Gerekli. Cümlede ay, ay, en çirkin o. En çirkin <gülüyor> bence de. <gülüyor> Bak ya. Bir de insan zihninde başka şey der Bir de, Bir orada, de, müdahale de yani. Işte yani. orada müdahale ediliyor mesela. Orada müdahale ediliyor. Yazarken mesela o ses kaydını dökerken kağıda. Tape yani. Tapelerini çıkartırken mesela iki i mi var? Oh da. Üç i mi var? Dört i mi var? O tamamen. Tapeye dökenin. Bir de o hı. kaydı kağıda aktaranın inisiyatifinde değil mi? Hı sesini de notasyonla yazmak lazım. Ne sıklıkla kaç yıl? Kaç, kaç iyi olduğu. Tabi lezzetli. Mi mi? Altılı yedili ılı olan var. Mesela diye... işte dediğimiz, ee... bazı mesela o da hı ama lezzetli hı diyor. Çeyrek çeyrek ölçüde iki tane Hı hı dediğinde mesela. Dın, Sekizlik nokta gibi düşün. Evet, Sekizlik veya mesela. uzun yanına noktası hı, hı diye. Hı. Ama ben onunlar olmayınca böyle okuyorum onu. Hı hı hı hı hı. Adamı ha, doğru, ne doğru. sırada aradılar? Yani bir başka bir yaptığı bir şey yani sırasında. Yani. Onun işte bir satır öncesi veya bir satır sonrasını okuyarak artık sana kalmış. Yani onu biraz diyor. Ama tabii en başından çözmek en iyisi. Evet düzgün konuşmak. Düzgün konuşmak. Ya elimizde çok güzel Türkçe'niz var. Laf, karşındaki adam bir şey söylerken her lafı sırasında böyle fon müziği hı, hı hı hı deme. Sessizce dinle en sonunda söylediklerini hı. anlıyorum. Evet. Eskiden şey vardı hatırlarsınız böyle eskiden demeyeyim de konuşurlarken ığlayan. Hani Mesut evet. sütün ığlaması vardı ıı diye. Yani şimdi onu normalde konuşmaya döktüğün zaman daha doğrusu tapeye. Tapeye döktüğün zaman güzel kaynatıp tapelere <gülüyor> dökülür soğuk servis yapıldı. <gülüyor> Mesela bunlar bizim yöresel lezzetlerimiz. Hiç o zaman şey yapmıyorsun. E, anlamıyorsun orada bahsedilen konu. Çünkü oralara takılıyorsun. E, kaç tane şey çakacaksın oraya. iğ çakacaksın. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Programımızın başından beri modern sabahlarla ilgili bazı gelişmeleri dinleyicilerimize aktaracağımızı, bilgilerimizi paylaşacağımızı e, söylüyorduk. Ama yayın yasağı getirilmiş şu anda. Program modern sabahlar hakkında konuşmak e, yasak. bizi zora sokacak. Evet. Ama hepimizin malum olan şeyler biliyorsunuz. Yani evet, bu... Program düşüşte diye bir e, haber var ortada. Bu araştırılacak yani o düşüşte değil falan filan diye geçiştirilecek bir şey değil ciddi de bir sonuçta şey. Sonuçta bu bu sonuçta bu iddiayı ortaya koyan kişinin ben e, gerekçeli kararını bekliyorum. Çünkü yani gerekçeli karar çıkmadan ne olduğu belli olmaz. Program düşüşte Ama, mi değil mi? Ben, ben kimseye de kefil olamam yani. Çünkü 3 kişilik bir program bu. Her türlü adam çıkabilir bu iş kişinin içinden 2 3 tane Türk da olabilir. Muhakkak ki muhakkak ki. Kimseye yani, kefil olamam. Benim de Sonuna kadar gidesin. Aynı fikirdeyim. Sonuna kadar gidesin bu programı. Düşüşünü kim gerçekleştiriyorsa hayır, çok aramızdan biridir Dışarıdan... yani Babamın oğlu olsa değil Yani şurada yıllardır program yaptığımız arkadaşlarımız da olsa Ki burada yani Üç kişilik bir programdan bahsediyoruz Hı -hı. Muhakkak ki bir şey var bir sızıntı var Üçü Dışarıya beraber programı batırdılar var. Diye üç kişiden bahsediliyor Bu üç kişi ben bakıyorum Birbirini tanımayan adamlar Yani bu, Buna mantıklı bir şey zaten Yani burada bir çapanoğlu, Bir oyun bir, e, bir şeyler var yani ben, ben şöyle bir şey geldi kulağıma Fahir ama yani ne olur e, yanlış anlama. Senin oğlun oldu ya. Evet abi. 2 haftalık bir bebeğimi var. ya. Ne 2 hafta haftalık? Ne 2 haftalık? 3 haftalık. 3 hafta oldu mu? 3 haftalık oğlum. Abi var. o evet. zaman Sen daha Yanlış da, bilgi kirliliği. Şu anda bilgi Tabii, kirliliği var. Korkunç bir bilgi kirliliği Lide de var. Bak, dezonformasyon. 3 haftalık bir Bebek deniz atlar iki haftalıkmış gibi gösterilmeye gibi çalışılıyor. Yani ve bundan bir hafta önce yaptılar bunu. Evet. Tamamen yalan dolan üzerine kurulu bir Önceden sistem planlanmış. Önceden bir plan. Ve şöyle duydan... bir laf, şöyle bir laf söyleniyor. Çok özür dilerim. Yani ben buna inandığım için değil. Sonuçta ben gerekçeli kararı bekleyeceğim. Bir bakalım yani bağımsız bir şey çıksın ortaya. Evet, bir, benim program, benim neden evet, benim... program neden düşüşte? Evet. Program neden düşüşte? Ne diyor? Fahir oğluna sahip çıksın. Mesela program bu yüzden düşüşte. Falan gibi buraya yani falan şöyle geldi. Ben elimine. onu duydum. Şöyle bir şey geçiyor, ifade geçiyor. Ee, programcılardan birinin oğlu ki dikkat edersiniz isim verilmeden geçiyor. Benim ama... oğlum yok. Ege. Benim de oğlum yok. Senin ne oğlun ne kızın var. Ne oğlun ne kızın. Ha var. çok özür dilerim O konu o konuda da var bir takım tapeler. Tabii Yani çıkmış bir takım tapeler var. Döneceğim oraya. Oraya da yani zaten. DJ program... oğulları diyor. Ee, ve şöyle DJ oğulları diye bir şey var. Yani. Bu çok manasız bir şey. Ben de bana da manasız geldi bu laf. İşte bazıları diyor ki işte programın düşüşünde efendim dış mihraklar bizi bir ilaç vererek ya da telekinezi gibi bir yöntem kullanılarak geceleri bizi yani başka şeylere kanalize olup biz uyumuyoruz ve sabahliğinde de uyanamamayarak uykumuzu almamızı, almamızı engelleyerek, engelleyerek telekinezi ama bu da araştırılacak bu da, ya bu, yani ben buna daha yani şu andaki teorilerden en çok benim aklıma yatan çünkü ben bu 3 kişiye kefil olamam ayrı yani ama ben programın içinden yani dışarıda hemen dış bir otpor programı bitirdi. Ha yani geliyor saatleri, alarmları kapatıyor falan filan. Böyle şeyler de var ama ilk önce e, onlar da çok ciddi. Ben yani. araştırılsın diyorum. Ben şey demek istiyorum yani ucu kime dokunacaksa dokunsun demek istiyorum ama ucunun nasıl olduğunu ben bilmiyorum şimdi. Yani kime dokunursa dokunsun tabii bir suçlu varsa ucu dokunsun ama nasıl onun ucu yani öyle sivri mi ya yoksa sivri hani ben de olabilirim diyorsun küt, yani. Evet ya. bana da dokunabilir. Küt mü öyle bir bombeli mi yumuşak mı nasıl ya şimdi neyin son... ucu bir de yani. Ya neyin, be, başım neyin ucu yani. böyle. Kablo gibi bir şey mi yoksa böyle, böyle. pıt pıt pıt diye baksana falan diyecek bir dönecek tak diye hani orada yanağında mı tutuyor. Yani. Gözüne evet. mi girecek ucu bir de ucu nereye diyecek hani. Bir yandan şey diye değerlendirmeler de var onu da söyleyeyim ben yani modern sabahlar bağırsaklarını temizliyor diye bir. Dün mi? sabah yani, duydum. Dün sabah onu, duydunuz, onu, onu, duydunuz yani hakikaten o sessiz de değildi bayağı. Büyük Duyduk. Ha. Yani onun sebebi de Ege çok üzülen biraz sensin. Ben onu sana yani şimdi bence bağırsaklar parmakla birilerini göstererek bunu yapmayalım. Yani yapmayalım tabii gerekli her zaman bekliyorum. Ben kefil olamam. Ama onun bir açıklaması var yani işte evdeki hastalıklar nedeniyle düzenli yemek yemmiyor ve hep süt içiliyor diye bir açıklamalar. Bu da Ben yani sevgili niceler Fahir şahittir. E, Fahir şahidim olsun ki yani orada üçümüz ben yerimi değiştirmek yurdumu değiştirmek zorunda kaldım. Yani, yani. ben şimdi e, Oktay hani bir karşı görüş tabii ki tabii bir ki, karşı anda... görüş değil ama ben şahit olarak evet. yani bunda bu şahit olmak değil yani bu hakikaten yaşamak mı diyorsun tanıklık diyorum ya bu yani yaşamak yani tari, tarihe şahitlik etmek yani bu basit bir şahitlik değil modern sabahların edeyim. bu konusuna yayın yasağı geldiğini unutmadan evet, evet, konuyu konu de suslamadan anlıyorum yani... anlıyorum ama ben tabii ki şu andan itibaren e, bu masaya yatırılmıştır modern sabahlar başladığı günden bu yandaki düşüşünü evet. ve artık sürünme de değil bu diplerde sürekli e, efendim dış mihrak iç mihrak Bunlar neyse bu ya. neyse yani, çıksın. Ucu kime dokunacaksa dediğim e gibi şey neresine dokunacaksa bir de ucu. Şey, bir şey geliyor, söyleyeyim işte mi? Geç geliyorlar bunun esprisini yap. Hayır bu da aracsınız. Bu da aracsınız araştırısı abi kim yapıyorsa ben bunun esprisi çıksın demiyorum. ortaya. Ya e, esprisi yapılmasın. Ben de mı? sonuç olarak e, onu da söyleyeyim. Ben de son derece karşıyım. Neye? Hem geçkeyini hem bunun esprisi yapılmasına yani son derece demek ki, insanlarla... ki ve ben çok özür dilerim şunu da söyleyeyim paralel program, program şey yapılıyor var. neredeyse program içinde program yapılıyor Bana da şey program var. program bile değil Ege yani, yani, yani program bile değil ne olduğu ve belli program olmayan program içinde kümelenmeler başlamış yani bir e, evet. gross market çetesinden bahsediliyor mesela programdan iki kişi araştırılsın Ege her araştırılsın. terşembe gross marketlerde araştırılsın programla ilgili kararlar alıyor abi ben şöyle söyleyeyim yani gerekçeli karar çıkmadan şey değil ama bunları da konuşmamak lazım gibi geliyor bana. Tabii yani çünkü program içerisinde yapılıyor? program var mı? Çeteler var mı? Karakter suikastlı yapıyor Bir yandan yani. mesela şey falan da deniyor yani işte e, oradan 3 lira açık çıkıyor. 5 lira açık çıkıyor. <gülüyor> İşte şeyler verilirken, paralar verilirken bir şey... Ha bunlar programla alakalı değil yani ya aslında. Paralar dönüyor. Ama geri geldiği zaman bu yolsuzluk ki şeyleri çıkıyor yani. yani. 3 lira, 5 lirada yani her şey bütçesine göre yani bizim programın bütçesi de... Programın bir bütçesi, bütçesi var de. sevgili dinleyiciler. Yani ki çay ona alınıyor, göre yani. kahve alınıyor, bir şey alınıyor. Yani ben bir de bunu şunu şöyle söyleyeyim yani son 2 haftadır e, dinleyicilerimizden ağır e, tepki, ağır eleştiri alıyoruz... Ee, ve çok beğeniyoruz ama ben söyleyeyim. şunu söyleyeyim yani şu izin var izin var evet, O da doğru ama ben bunun hazirandan beri böyle olduğunu düşünüyorum. Yani ilk önce e orada bir ben denediler. Ben. 31 mayıs gecesinden itibaren bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilerimiz de haklı. Şimdi şöyle bir şey var. Biz program neredeyse 15. yılını gidiyor. Ne kadar bizim programımızla onların da programı ee, orada tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Bizi sabah 3 yaşında çocuklar dinliyor. Bu çocukların iyi bir program dinlemeye hakları yok mu? Var. Var. Kim savunacak bunu? Vallahi birisi gelsin, savunsun, savunsun diyecek durumumuz yok. Yok, yok savunacağız. Tabii. Ve e, insanların savunacağız. dediği şu. Biz radyomuzu açtığımız zaman Programı karşımızda bulmak istiyoruz. Program gibi program orada lafları yani, çarpıtma. Tabii, tabii Yani <gülüyor> tabii ki orada dinleyici <gülüyor> de haklı. Şimdi diyor ki açtım da radyoyu ben programcıyı mı bekleyeceğim yoksa programcı mı program beni bekleyecek? Beni dinlesin diye. Çok iyi Ve demiş. Ve tamamen onu. haklı. Onu çok iyi demiş. Araştırılsın. Ben bu da araştırılsın. araştırılsın abi. Ben bir şey var yalnız Son bu derece haklı. Ayakkabı kutuları yanında bir de salça kavanozları falan diye böyle bir Twitter'da bir hashtag Kutular ve salça kavanozları kimin evinde yığıldı biliyoruz gibi bir hashtag var. O kimi işaret ediyor bilmiyorum da yani araştırırsın ben ben yani benim bir aklıma araştırır. bir iki isim geliyor ama şu anda söylemem e, devam ettiği için ben, evet, şey yani uygun değil. Bugüne kadar evet biraz salça kavanozu biriktirmişliğim var ama yani ayakkabı kutusunu kim atabiliyor ayakkabı kutusunu hemen. Ya, ayakkabı kutusu konusu. Yani... Herkesin evinde ben bir iki ayakkabı kutusu Tabii. Amacı dışında kullanılan ayakkabı Ha birisinde kaset vardır Eski fotoğraf vardır Fotoğraf kaldırılmış olabilir e Elektrik şeyleri kaldırılmış olabilir Kablolar kaldırılmış Büyükçe bir ayakkabı kutusunun içinde küçük kavanozlar Bak, yerleştirilmiş olabilir Ne kadar güzel dinleyicilerimizden Twitter gelmeye başladı Ne ee, diyorlar ki Kunter Bey. Modern sabahlar bağırsaklarının Üzerinizde temizliği. radyo mühendisliği yapılıyor olabilir mi? Çok güzel ne Radyo televizyon mühendisliği. mühendisliği yapılıyor Gerçi her ne kadar bu ee, mühendislik olarak değil sosyal bilim olarak geçse de, bir de o da demek, orada metafor yani metafor Yo, bence gizliden bir paralel mühendislik yani. ben şunu da söyleyeyim yani bu konuyu kapatmadan önce ben e, sevgili dinleyicilerimize şunun garantisini veriyorum ben Fahir'e de kefil olurum ama ben onlara değil yani e, çevreleri kötü çevreleri kötü yani onlar öyle şeyler yapmış programa geç gelmiş olamazlar ee, ben bunu kabul etmek istemiyorum. Ama hep çevrelerinde bir şekilde aşağıya çeken programa geç gitmesini e, böyle adeta artık rakip radyo bile diyemeyeceğim. İçimizde bunlar biz İçimizde, o kadar niyetli, iyi niyetliymişiz ki biz çok, bunları görmemişiz yani. Çok kalabalık bir şey yani. Üç kişi bu. Üç kişinin içinde her zaman bir, bir şeyler mekefil olabilir. Bir, bir ya da bir, ke, bir keç. Bir kişilik e, bir program, iki kişilik olsa bir program değil. Üç evet. kişilik bir program yani bunu... Ee, i̇stediğin tarafa çek kandırılabilir de Kendi Tabii. kötü niyeti de olabilir Şu da var şu da var Şimdi yıllardır süren bir program Diyorlar ki efendim ilk zamanlar geliyorlardı Sonradan gelmiyor Ya ilk zamanlar bu adamların arabaları bile yoktu O zaman geldiklerine inanıyorsunuz da Zamanında Hı. Sonradan bu adamlar arabalar aldılar sıfır araba alanlar oldu içlerinde. Bu da araştırılsın. Nasıl alındıysa o sıfır araba. Evet. Sonuna kadar Sonuna kadar Ucu arayın. neresine dokunuyorsa neyse, dokunsun adamı. Neresine neyse o. Mesela tam arabanın düştü. tam eğildi onu alırken ucu dokunuyor. Dokun, dokunsun. Dokunsun. Kardeş. Dokunsun. Ben dokunmasın demiyorum. Dokunsun. Araştırılsın. Bu adamlar bu hususi araçları olduğu halde. Niye? Demek ki burada bahsedilen ismini vermek istemeyen dinleyicimiz evet. yazmış orada. Bir radyo mühendisliği yapılıyor üstlerine. Evet. Bir telekinezi, bir Demek ki bir Çapanoğlu Artık Doğru. bunun ne, ne isimli adlandırmak istiyorsanız adlandırın Bunların üzerinde bir şeyler yapılıyor Var olan bu e, güzel radyo programı bitirilmeye çalışıyor Bitirilsin efendim biz bitirilmesin demiyoruz Bitirilecekse o da bitirilsin o da, da sonuna kadar gidilsin Şimdi birileri dinleyip Fahir'in ne diyor arabayla gelmesinin ne alakası var diye olabilir Arabasına Hayır. çarpıldığını da herkes biliyor. Herkes biliyor. Şu anda serviste arabası. Hayır. Araba konusunu açmasına rağmen benim arabama da çarptılar falan gibi bir şey söylemedi. Yani ben her zaman söylüyorum. Ee, Araştırılsa çarpıldığını diye. Birer pırlanta ama çevrili çok... Yani kötü, kötü ol. Yani komşusu gelmiş, adamın arabasına çarpmış. Adamın arabası bir haftadır yok. Belki yürüyerek ayakkabısı soğuk. Zaten o soğuk. çarpmadı mı senin arabana? Yani ben isim çevren vermiyorum. Çevren değil mi o? Senin çevren değil mi? Komşun değil mi? Sonuçta, bu Sonuçta devam ediyor, doğru. Soruşturma doğru. devam ediyor. Devam ediyor, doğru. Yani ama yapılmadı mı? Oldu. Tabii ki bunlar dinleyiciyi bağlar mı? Dinleyici de kendi açısından baktığı zaman haklı. Beni bağlamaz Ben burada en günahsızı en günahsızı o Ege'nin az önce bahsettiği 3 yaşındaki o bizim dinleyici hafif, annesiyle beraber dinliyor öyle. sakalları yeni çıkmaya başladı <gülüyor> sakallı bebek <gülüyor> sakallı bebek <gülüyor> yani en şeyi o Başka ufak ufak tek Türk sakalları çıkmış sakallı bebek de ama bir de yani 3 kişilik Ona bir programda var, ortaklık bozuldu diye tamamlayamadın durum var yani bugüne kadar bu 3 kişi çok iyi anlaşıyordu Diyor, ortaklık evet. bozulmaya başlayınca pislikler yavaş yavaş ne oldu ortaya çıktı çıkmaya başladı diyorlar ki ...pislikle de değil de kefi kef diyorlar. Böyle yani, sırtını sanki birisi... ...eliyle böyle hafif derledikten sonra böyle şey yapmış. Eti kaynatırsın da bir kef olur ya... Evet. ...o deniyor program için. Veya makarna gibi. Makarna tipi böyle. Hani kolunu böyle şey yapmış orada ...böyle yal yal pislik çıkmış gibi. Ama ben iki zaten? örneği de e, anlamadım. Ama bu anlamam... Tam, ...tamamen şey yani... Video, ...süreçle ilgili bir şey. Süreçtik, ilgili. Anladığım kadarıyla Her şey anlaşılacak. E, pazartesi Türkiye bambaşka bir... ...haftaya uyanacak... Ankara bambaşka bir güne uyanacak. Herkes Herkes başka bir güne uyanacak. Bu arada size Modern Sabahlar programından istifalar oldu. Çünkü geçen hafta Ege biliyorsun e, sen iki bekleniyor, gün yoksun. Bekleniyor. Evet. Bekleniyor. Ee, i̇stifalar bekleniyor. Benim neden? Acaba ayrıldım. Ben var mıydım yok muydu? Yok muydu? O da araştırasın. O Belki da, vardım. Onda Belki sesim kısıldı. Belki yayında ben konuştuğumu zannediyorum. Dinleyicilere ulaşmıyor. Değişik söylentiler oldu o konuyla da ilgili. E, onda da şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Tabii ki, şu bu anda duyuyor olabilir ama belli olmaz istifalar olabilir e, sonuçta kendi takdiridir ve ben eğer sen istifa ettiysen şunu söylemek istiyorum son olarak e, istifa ettiysen samimiysen o zaman Ankara'dan da taşın eğer samimiysen ne oldu sustun ben şimdi buna e, diyecek bir Doğru. şeyim yok sonuçta... sen sadece radyo modern sabahları bırakma radyo 3'den de git ve Ankara'dan da taşın bence ülkeyi terk etsin ya Bence ülkeyi terk etsin yani. yani. Git Muz Cumhuriyeti'ne mi gidiyorsun? Giderim. Nereye gidiyorsan git orada bambaşka. Brezilya'da da bir sürü radyo programı var. Git Brezilya'da yap programını. Biz gibi hele şu, şu mevsimde göndereceksen koşa koşa giderim. Ama araştırırsın sonuçta. Tamam. Ucu bana dokunacaksa ben o ucun zın, zın zın diye geldiğini görürsem ucu kaçarım ben. Bence Tabii, bu pazartesiye kadar bu hafta sonu bunun için araştırılması için yeterli süre. Çok iyi yeterli bir süre diye düşünüyorum. Yani, saat çok araştırılsa çok iyi düşünüyorum. çıkar zaten. O. Yani en fazla yani 10-15 dakika nereden nereye diye bakılsa. Onu çok iyi düşündüm Fahir. Ve Pazartesi günü pisliklerinden arınmış, tertemiz lütfen, tertemiz yeni... ama şu da var. Barsakları temizlenmiş. Barsakları ve bilinci de temizlenmiş. Sadece barsakları değil beyni de temizlenmiş. Sadece barsakla bu iş bitmiyor. Tabii ben, ki ben bar... beyni demek istemiyorum. Ne yani. Deme lazım? Yani ben öyle demek istemiyorum. O senin ifadelen olsun Hayır. Ben, ben de sabah sabah bağırsak temizliğinden bahsetmek ama isterseniz. Ha bunu çok böyle bir temiz eller süreci de değil bu lavman süreci diyelim buna. E, modern Tamamen sabahlar da Laman... temiz bir modern sabahlarda lavman operasyonu. Lavman süreci. Evet. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo TÜBİRON modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler severler programımızın son dakikaları 9:54 saatimiz Cuma sabahında buyursunlar efendim artık. Ee, yeni yasağı da geldiğine göre modern sabahlar hakkında bunu da, bunu konuşmaya modern sabahları da konuşamayacağız ama ne konuşalım İngiltere'de yapılan bir araştırma falan filan Yok abi, onları da konuşma da, şey yeni geldi. İngilizler de o ne güzel fikirmiş demişler sonuçta modern sabahların durumu belli Kıraç evet. kendiyle ilgili bir gelişme vardı tam vereyim dedim o esnada altyazıdan geçti yani onu da ilgili de şey veremiyoruz <gülüyor> günde 1 milyon dolar kazanıyorlar diye tam söyleyecektim ki Program düşüşe geçti e, haberleri geldi. Program çakılıyor haberleri ve eleştirileri geldi. Ağır eleştiriler, doğru da eleştiriler. Doğru, haklı. E, evet, haklı bizi, haklı serzenişler de var. E, bizi de etkileyen, e, düşündüren eleştiriler de geldi. O yüzden e, bu konu üzerine konuştuk ama az önce söylediğimiz gibi radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için bir hatırlatma. E, Cumartesi-Pazar devam edecek soruşturma. Modern ee, sabahlarla ilgili soruşturma. Modern sabahlarla ilgili soruşturma. Yayın yasağı olduğu için çok fazla konuşamıyoruz ama... Ee, modern Pazartesi, sabahlarla ilgili soruşturma sanırım... ile ilgili yayın yasağa geldiği için her seferinde bunu uzun uzun söylemek <gülüyor> gerekiyor ama yayın yasağa geldiği için modern sabahlarla ilgili soruşturmaya e, konuşamıyoruz ve hatırlatmamız gerekiyor. Pazartesi bir sabah... kez daha söyleyeyim, Ucu kime dokunursa dok, Belki dokunan adam diyecek oh, çok güzelmiş diyecek. O zaman da dokundurmayacağız. Çünkü belki adam o oh, ucu Bağımlısı bursun, olacak yani ona da bir şey diyecek. Ucun lastası olacak Gizli bir tehdit mi var yani burada dokunan? Dokunan'a bir Yanan, şey var mı? dokunan yanar mı, diyorsun, yanar mı? Ne diyorsun diyor? yani? Bilmiyorum ucu mi? dokunan belki ucu dokunduğunda adam diyecek, çok güzelmiş şey diyecek. Yani o zaman da ne yapacağız? Ona Ucunu da sahip çekeceğiz. çekeceğiz. Tabii sefer diyecek, ucu niye dokunmuyor falan diye. Ona Bunlar yapılacak sevgilim. Nereye giderse gitsin. Neyse üzerimizdeki görev onu yapacağız. Onu yapacağız ama bir taraftan da ama ben şunu da biliyorum aslında bir taraftan da diye bir şeye bağlısa bir çok güzel olacak taraftan Nereye da şu öyle. var aslında Ege <gülüyor> programın üstünde nazar var bu aşikar kedi gözü tipi bir şey mi diyorsun yani valla kedi gözü ya, ondan sonra tavşanaya ya şey at nalı o da bana mantıklı geliyor o kadar büyüdü ki çünkü program büyüdü tabi yani, ekonomi olarak 15 büyüdü, yıllık program içerik olarak büyüdü yani yani bizim yaşlarımız büyüdü. büyüdü. Evet. Böyle olunca hep böyle yükseliş dönemlerinde zaten hep, böyle şeyler oluyor. Biz yani. çünkü aslında bir yandan da IMF'ye borç o, kapatılmış. 3. köprünün ihalesi yapılmış. Bir üçüncü dönemde programı bir, bir dönemlere bahsediyoruz. Yani bir hep modern dönem. sabahların döneminde gerçekleşmiş Gerçekten. bir şeyler. oldu evet. Efendim ne bileyim bütün e, 2006'dan bugüne kadar podcastlerimizin bir araya geldiği bir internet, i̇nternet sitesinin ihalesi var. yapılmış. Evet. Tam bu arada bir şey oluyor ve ben onu şey yapıyorum yani ona şaşırıyorum. Yani ben de yani bir safız. Diğer dış programlara dönüp bir bakmak lazım. Yani tabii ki ben kimseyi buradan bazı programlar. Radyo üçünden bazı programlar da öyle yapmış. Podcast ihalesinden sonra. Londra'daki bazı program deniyiciler Ondan sonra Frankfurt. Bunlar modern sabahları podcast'te. Ne sayıyorsun sen şimdi ben anlamadım. Modern Sabahlar podcast'ini anladım da diğerlerini Modern anlama. Sabahlar podcast ihalesinden sonra Frankfurt ve Heathrow ortadan kalkacak, gücünü kaybedecek diye bir şeyler bunlar. Bunlar konuşuluyor. Radyo içinden de ben aynı şekilde bir takım programların Modern Sabahların kuyusunu kazmaya çalıştığını. Maalesef, maalesef. Evet. Akşam maalesef. saatlerinde iç hesaplar iç hesaplar. Dolayısıyla. Yani ben folyadan tut yani burada isim vererek şey yapacağım çünkü tabii, hani tabii, baksınlar Fulya'dan tut akşam e, gece yarısında yayınlanan ne var bilmiyorum. O programa kadar o programa kadar e, bir Yazık. sürecin tamamen modern sabahlarla uğraştığını düşünüyorum. Yaşam alanında sigara içilmiş. Kim içmişse sonuna kadar araştırsın. Bu programda kimse içmiyor sigara. Hiç. Yani tertemiz. E... kimse içmiyor. Ve şunu da söyleyeyim. E, yani bu başlaradyo'da olmak üzere sadece Radyo otu değil, bütün radyolara, camiaya zarar verir. Tabii. Aynen, aynen abi. Onu da ve rezil olduk. <gülüyor> Dış radyolara Dış radyolar da rezil olduk. rezil olduk. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> Utanıyorum, üzülüyorum. Sinirler konuşamıyor şu anda. Ee, hepimizin bir özgürlüğü olduğunu bundan 3-4 hafta önce söylemiştik. Tek tek. Ama rezil olduk. Rezil yani, olduk. Dışarıya var. rezil olduk. Şimdi onlar düşünsünler. Bunu, bunu, şimdi onlar düşünsünler. Modern sabahlar bunu hak etmiyor. Evet. Dinleyiciler bunu hak etmiyor. Dinleyicilerimiz hak en güzel etmiyoruz. programı gerekirse... Aramızda programı çürük yumurta varsa... Biz kimse... bitiririz yepyeni. Kimse, üç kişiyiz. İkisi gider, birisi kalır. Biri gider, ikisi kalır. Üçü birden gider. Sabahleyin başka birisi getirir. Hayır, Paveli biz burada adam... neden üç kişiyiz? Neden? Bazı şeyler... Üç kişi iki kişi çoğunluk sağlayarak karar alsın ve yürürsün diye. Demokrasinin gereği Sistem kişiyiz. yapı böyle kurulmuş. Sistem böyle bir şey. Biz bunu anlatamadık Ama ya. Ama işte gross, iki, gross market çeteleri falan filan artık böyle. A, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Araştırılsın abi. Araştırılsın mı? O da kimin kim yaptığı düşünüyorsa araştırılsın. Programla ilgili kararlar burada mutfakta mı alınıyor yoksa gross marketin otoparkında mı alınıyor diye bir soru var. Bunların hepsi açıklanacak. Gross inşallah. Market alışveriş kağıtları araştırırsın, bulunsun. Heh, o öyle yani. bir iddia çıktı biliyorsunuz. Alışveriş kağıtları yendi. Yakalandığı zaman Gross Market'in otoparkında de, yedi, yedi, şey yedi diye bir şey çıktı ya. Yemiş üç, kağıdı yemiş adam. 3 tane 3 madde şey var 5 saat alışveriş sürüyor. Demek ki orada e, Yani bir orada bir işte şeylerde. Bir şeylerle giriliyor bir poşetlerle çıkılıyor Gross Market'ten. O poşetlerde ne var? Poşetleri yemişler için. ya delil bırakmamak için. Neler neler İddia tabi bunlar iddia Hepsi yani araştırılsın dedik Bu 3-4 sene öncenin iddiası bir de Pazartesi, <gülüyor> Pazart Bugün. pazartesi çıkılsın Bence pazartesi yepyeni bir Türkiye'ye ve yepyeni modern sabahlara uyanacağız Uyanacağız Dengeler değişmiş olacak Hayırlısı olsun diyoruz Nazarlara gelmesin dinleyicilerimiz Soğuklardan da etkilenmesinler Dilek, dilekleriyle program ütürüyorum Hoşçakalın bir mükemmel bir gün olacak